Babam ve amcamın ortak olduğu bir iş yerinde çalışıyorum. Bir çalışanımızın kasadan küçük bir miktar para aldığını ben tespit ettim. Bu durumda nasıl davranmalıyım? diyor. Tabi biliyoruz ki müminin bir ayıbını örtenin, Cenab-ı Hak da ahiret gününde bir ayıbını örter. Evet. Bu durumda nasıl davranılmalı? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, Müslümanların kişisel ayıplarını, hata ve kusurlarını örtmek hem sevap hem de İslam ahlakının insanları, Müslümanları teşvik ettiği güzel bir olgudur. Ancak Hata kişiyle sınırlıysa, şahsi bir hata ise bu hatanın örtülmesi ve bu hatanın başkalarına söylenmemesi, bu günahın aktarılmaması e, İslam'ın istediği bir olaydır. Ve kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu, kişisel ayıp ve kusurunu örterse Allah da kıyamet gününde mahlukatın önünde, mahşerdeki halkın önünde o kişinin ayıp ve kusurlarını örter diyor. Onun için alimlerimiz e, Cenab-ı Hakk'ın Settar ismini izah ederken, ayıpları örten, kabahat ve kusurları, günahları örten bu ismi celili izah ederken, kişisel ayıpları ve kişisel günahları, hataları örtmede gece gibi ol derler. Veya üzerine basılan toprak gibi ol işlediğin hiçbir şeyi bir başkasına asla ihbar etmez. Ancak yapılan hata kamuya yönelikse, mesela diyelim elektrik kaçağı gibi, hı hı. mesela diyelim işte e, devletin aleyhine bir icraî faaliyet yapan bir grubun varlığından haberdar olma gibi hı hı. vesaire Veya bir şirkete yönelik, yani ikinci bir şahsa yönelik ise bu durumda kişi, Öncelikle bunu yapan insanı uyarır. Kardeşliğin gereği bu parayı geri koymasına ve bir daha bu işi yapmamasını söyler. Ve ondan sonra da gözünün onun üzerinde olacağını ve bir daha bu şekilde bir davranışta bulunursa ikinci kez bunu şirketin sahiplerine veya kamuysa devlete ihbar edeceğini kendisine bildirir. Bundan sonra, bu bildirmeden sonra kişinin yine böyle. El çabukluğu marifeti görülürse kusur ve ayıpları örtmek bunun için geçerli değil. Bunun derhal devlete veya şirket sahiplerine haberdar edilerek bu işlerin çıkartılması ve bu işe son verilmesinin gerekir. Ve bunu yapması da kişisel bir görevdir, vatandaşlık görevidir. Evet.